Katkılarından dolayı Kalebodra teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Tereli. Bugün, şu an itibariyle tabii ki yılın ilk programını yapıyor oluyorum. Bu bir band kaydıdır. Twitter üstünden canlı bir mesaj gönderirseniz cevap veremeyeceğim. Ama bize her zaman tabii ki Açık Mimarlık'ın Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Bunu da hatırlatmış olayım. Ne yazık ki verdiğim sözleri tutamayarak blogu bir şekilde güncelleyemiyorum. Onun bir yöntemini belki bulacağız ama Twitter hesabımız yani Acık Mimarlık adıyla ulaşabileceğiniz Twitter hesabı aktif ve hemen cevap vermeye de hazır durumda. Biraz aslında yeni yılla beraber Ortalıkta olan biten şeylerden bahsedeceğim bugün size. Biliyorsunuz yılbaşı öncesinde hem ofislerde hem meslek örgütlerinin kendi lokallerinde çeşitli partiler düzenlendi. Siz de bazılarına gitmişsinizdir. En azından çalışma arkadaşlarınızla bir araya gelmişsinizdir. Şimdi bu da ne alaka diyeceksiniz. Bu konuyu neden konuşuyor? Ee, i̇lginç şekilde e, hem benim kendim kişisel olarak e, karşılaştığım bir garip durumu e, mimarlarla alakalı olduğu için bu program kapsamında e, anlatmak istedim açıkçası. Bir de e, sadece benim karşılaştığım yerde değil başka yerlerde de benzer şeylerin olduğuna dair e, bir başka videoda internette vardı. Bahsettiğim şey e, mimarların dahil olduğu iki tane yılbaşı etkinliğinde oluşan garip manzara. E, benim e, dahil olduğumu, benim daha doğrusu e, şahit olduğumu anlatayım sizlere. İzmir Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı e, balosu sırasında e, tabii bir kokteyl e, devam ediyor bir yandan. Bir yandan yemekler, e, yiyecek şeyler dağıtılıyor vesaire. E, ama e, birkaç yerde birden kurulmuş olan istasyonlar olmasına rağmen insanların birbirlerinin üstünden e, aşarak hem yiyeceklere hem de içeceklere ulaşmaya çalıştığını gördüm. Garip bir kalabalık vardı bu e, <gülüyor> emin olamıyorum tabii ki. Kelimeleri de dikkatli seçmeye çalışıyorum. E, bir şekilde bedava dağıtılan her şeyin olduğu ortamda e, mesleği, eğitim grubu e, ya da e, kültürel arka planı ne olursa olsun herkes acaba bu topraklarda benzer şekilde mi? ...davranıyor diye düşünmeden edemedim. E, şunu anlatayım size. E, bir şekilde kendi Facebook hesabımdan da paylaştım. E, bir arkadaşımın kaydetmiş olduğu... E, ...güzel bir açıdan kaydetmiş olduğu videoyu zaten. E, durum o kadar e, çığırından çıkmıştı ki... E, ...artık e, içecek servislerini yapanlar... ...masanın üstüne koydukları bardakları... ...yan yana dizerek... E, ...içecekle doldurdukları sürahiyi... ...bardakların her birine tek tek... Ee, özen göstererek değil ama hızlıca e, her birini bir şekilde dolduracak şekilde onların üstüne dökerek dağıtımını yapıyordu. Ee, bu bir garip bir manzaraydı açıkçası. Ee, neden ortalık bu kadar karışıyor? Ee, bir şey bedava olduğu zaman e, sonuna kadar tüketilmesi mi gerekiyor? Ee, diye de düşünmeden edemiyor insan. Hani e, yorumlar da var tabi internette. E, mimarların aç olmasından herkesin aç bırakılmış olmasına ya da herkes ne kadar tok olursa olsun bir şekilde garip bir açlığı içten içe beslediğine dair pek çok yorum da yapılıyor. Bu aslında iki şeyi tekrardan düşünmek için bir bahane bir yandan. Mimarlar Odası Meslek Örgütü çeşitli etkinlikler yapıyor, düzenliyor tabii ki. Hani bunların niteliği bir şekilde hali hazırda yasal düzenlemelerle beraber değişmiş olan durumlar karşılığında kısıtlanmış olan bütçeleri, bütçe durumu ortadayken bu anlamda etkinliklerin yapılıyor olması ya da yapılan etkinliklerde bu anlamda yiyecek içecek dağıtımlarının gerçekleşiyor olması bu hacimde. Açıkçası bana biraz garip geliyor. Sadece benim karşılaştığım durum ya da İzmir Mimarlar Odası'ndaki durum böyle değil. Bir başka e, Facebook'taki bir başka hesaptan da paylaşılan e, Mimarların Yemekle İmtihanı e, başlığındaki e, adındaki videoda da aynı durum görünüyordu. Hatta garsonun e, kendi hayatından bezmiş olduğu durumda e, kameraya mümkün yani olabildiğince açık yansıyordu. E, benim de e, İzmir'de e, bu işin e, yiyecek ve içecek dağıtım hizmetini veren e, ...firmanın bir şekilde sahibinin dediklerini dediklerine şahit olmamla alakalı da bir durum var. Kendisi hani hiç böyle bir motivasyona sahip kalabalığa daha önce sunuş yapmadığını söyledi. Yani bir bu durum yani birincisi şu hani meslek örgütlenmelerinde neler yapılıyor, ne nelere harcanıyor... Bir diğeri de ne olursa olsun galiba biz hepimiz içgüdüsü olarak bu garip itkiyi içimizde taşıyoruz. Bazen çok farklı kültürel ya da sosyoekonomik gruplardaki insanların kendilerine verilen hediyeler ya da bedava dağıtılan ürünler karşısında göstermiş oldukları tavrı en acımasız şekilde eleştiren kişiler bazen aynı davranışı kendileri de gösterebiliyorlar. Hani bu... Tabii ki eğlencenin e, dibine vurmak tabiri caizse e, karşılığından çok daha farklı bir şey. E, en azından benim anladığım haliyle. E, buradan bir bu konu vardı. Hani e, yakın zamanda yaşanmış olan bir şey olduğu için. Yeni yılın gelmesiyle arada atlandı mı yoksa haberin kendisi mi? Kendisi bir atlatma haber mi? Ona çok emin olamadığım bir e, bilgi geldi biliyorsunuz. Aslında bir internet sitesi üstünden ben okumuştum bunu. Daha sonra bir iki yerde de emlakla ilgili birkaç web sitesinde de görünür oldu. Ama daha sonra ortalıkta hiçbir ekstra bilgi dolanıma, ortalıkta dolanıma girmedi. Bu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın yapmış olduğu bir açıklamaya dair. Eyüp'te bulunan fesane'nin e, taşınması ile ilgili bir açıklama yaptı Kadir Topbaş. E, Tabi e, yani çok büyük bir metrekare içerisindeki bu eski e, Osmanlı dönemine ait olan endüstri yapısı e, şu anda e, pek çok etkinlik için kullanılıyor. Tabi şehirde. E, ama bu kullanımdan kaynaklı olan kalabalığın çevresindeki yani hemen yanındaki diyelim yol üstünde etkinliklerin olduğu günler aşırı trafik yarattığı vesaire gibi şikayetler e, daima vardı e, ama bir yeni sürü yapısının e, çok farklı kültürel etkinlikler için kullanılması da bir örnekti buna Ramazan eğlencelerinden e, çeşitli e, illerden gelmiş olan hemşeri gruplarının düzenlediği büyük e, etkinliklere kadar her şey fesanlı düzenleniyordu Kadir Topbaş şöyle bir açıklama yapmış. E, Fesaneyi yeni kapı miting alanına taşıyarak bu tür organizasyonları çok daha güzel yapma fırsatını bulacağız. Çok daha geniş bir alanda bu tür etkinlikleri yapma fırsatı bulacağız. Arza ediyoruz ki ülkemizin değerlerini burada sergileyelim ve İstanbul'la birlikte tüm dünyaya yansıtalım. Bu tür organizasyonlar bizi biz yapan değerleri hatırlamak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarabilmek adına önemli diyor. Ve Fesane'nin 9000 metrekarelik bir alana taşınacağını ifade etmiş trafik sorununu ve çevreden gelen şikayetleri öne sürerek yeni kapı dolgu alanında hizmet verecek olan bir yere taşınacak diyor. Tabi şimdi bu yani ekstra bir detay yok açıkçası. Hani mesele feshanenin, feshanede yapılan etkinliklerin yeni kapı dolgu alanında oluşturulacak olan bir alana taşınması mı yoksa feshanenin yapısının mı oraya taşınması bununla ilgili ekstra bir şey yok. Ama ikinci dediğimizse ee, yeni bir tartışma olacağı benzer ya da e, artık pek tartışılmayacak bir e, motivasyon olduğundan da e, bahsetme mümkün tabii ki e, biraz yorulduk ve sıkıldık sanıyorum. Ama böyle bir açıklama yapmıştı. Bunu tekrar ben hatırlatmak istedim. Eğer elinizde bilgi varsa bizde de bu e, konuya dair bunları paylaşırsanız seviniriz. Ee, bir diğer bahsedeceğim şey bu e yıl sonuna yine bu e, kutlamalara e, denk gelen daha doğrusu onlarla birleştirilen bir e, ödül hakkında. Bu da e, Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin e, vermiş olduğu ödül. E, Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin ne olduğunu e, anlatmak gerekirse kendi e, tanımları e, mimarlar odası platformunda e, yer almalarına karşın e, oda yönetimlerinin değişken ve heterojen yapıları nedeniyle kendilerinin odada yeterince aktif ve etkili olamayacaklarını gören mimarlık ve mimarlık mesleğinin sorunlarının tartışıp çözebilmesi amacıyla mesleğin çağdaş düzeyde uygulamak isteyen mimarlarca 8 Nisan 1987 tarihinde kurulmuş olan bir başka dernek anlamındaki bir sivil toplum örgütü Ankara'da bir araya gelen 86 yılı sonunda Ankara'da bir araya gelen 60 serbest büro sahip mimar e, dernek kurulması kararını aldı diye yazıyor e, web sitelerindeki açıklamada e, İzmir ve İstanbul Serbest Mimarlar e, Derneği de var yani şubeleri de var onlar e, 2000'li yıllardan sonra e, galiba İstanbul'daki e, 98 ya da 2000 yılında olsa gerek e, ona da hemen bir e, şöyle hızlıca bir e, göz atmakta fayda var evet 98 yılında ııı e, şube olarak kuruluyor. Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin kendi verdikleri ödüller var. Bu ödüllerin sonuncusu aslında verildi. 11.sı .si. ve de Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen bir etkinlikte ödüller sahibini buldum. Burada aslında hızlıca aslında belki söyleyebilirim Serbest Mimarlar Derneği Büyük Ödülü Günay Çilingiroğlu'na gitti Mimarlığa Katkı Ödülü olarak verilen adıyla verilen ödül Orhan Özgünere ve de herkes için Mimarlık Derneği'ne gitti Yapı Ödülü Türkiye Müteahhitler Birliği Binası ile Selçuk Avcı'ya ve İzmir Mimarlar Odası Mimarlık Merkezi ile İzmir Mimarlar Odası'na ve bu projede yer alan mimarlara gitti bunun yanında Serbest Mimarlar Derneği basın yayın ödülü verdi. Ödüllerden biri Cüneyt Özdemir'e, diğeri de Açık Radyo'ya geldi. Tebrik ediyoruz Açık Radyo'yu da. Ve jüri özel ödülü de bir özel ödül verildi bu sene İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na gitti. Bu da mimarlık alanındaki yani sanat ve mimarlık alanındaki katkılarından dolayı bunu da söylemiş olalım. Yılın sonunda gerçekleştirilmiş olan bu ödül töreninde de ödül almış olanları atlamayalım. Bir kısa ara verelim. Ondan sonra devam edelim. senk dereli açık mimarlı programındasınız ee, yılın hemen sonunda ve e, yılın artık bu ilk günlerindeki olan bitene dair e, şeylerden bahsediyorum programda ee, en son Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin e, 11. dönem e, ödüllerini e, ödüllerinden bahsetmiştim yine bir ödülden bahsederek devam edelim. Ee, Mimarlık alanının daha doğrusu mimarlık pratiğinin önemli araçlarından bir tanesi yarışmalar bilmeyenler için söyleyelim mimari proje yarışmaları yakın zamanda da Anamur Adatepe için bir mimari proje yarışması açılmıştı Anamur Adatepe sosyal merkezi ve çevresi ulusal mimari proje yarışması bu yarışma sonuçlandı. Birinci ödül Oya Eskin Güvendi ve Ayça Yontarı'ma gitti. İkincilik ödülü Kamil Kaptan Tuğba Bahar Yılmaz Pınar Ongun'a. Üçüncülük ödülü Emre Şavural Ramazan Amcı Fatih Yavuz Sedaci Nasal Birinci mansiyon Murat Çetin Evin Eriş Mehmet Hamarat. ikinci mansiyon İbrahim Eyüp. Üçüncü mansiyon Ervin Garip Banu Garip. Yardımcıları Tuğran Altıntaş Deniz Kozluca. Dördüncü mansiyon Damla Başaran Tuğba Tekin Ateş. Şeyda Aytekin. 5. Mansiyon Tamer Başbu, Hasan Özbay, Baran İdil'e gitti. Ee, hızlıca şöyle bir bakalım. 176 yarışma adayının, ya şartlar satın almış olan 176 yarışma adayının 128 proje teslim etmiş. Ve yarışmanın kolokyumu da e, 10 Ocak 2015 Cumartesi günü 16.30'da Anamur'da e, yapılacak diyor. E, yine e, Arkitera.com'da yayınlanan bir e, yarışma sonuç e, yazısında. Buradan belirtmiş olalım. Benim bildiğim kadarıyla e, ödül almış ekiplerin e, yaş ortalamaları en azından ekiplerin kendileri oldukça gençler e, projelerde e, incelemeye ve tartışmaya değer e, gibi görünüyor. Detaylar belli oldukça bunlar için yeterince zamanımız olacak gibi görünüyor. E, Tabi e, yani yakın zamanda yine olan bir şey bahsetmeden geçmek olmaz Profesör Doktor Metin Ahunbay aramızdan ayrıldı takip edenler bilirler ama bilmeyenler için söyleyelim İTÜ Mimarlık Fakültesinin çok önemli hocalarından biri olan Metin Ahunbay Bizans Mimarisi ee, ve Bizans sanatı e, konusundaki çalışmalarıyla e, tanınıyordu. E, ailesine başsağlığı e, diliyoruz. E, bunu da atlamamış olalım. E, bir de son e, kalan süremizde başka bir meseleden e, bahsedeceğim. Bu da aslında bir yarışmayla ilgili bir yandan. Ee, İzmir'le ilgili bir haberden bahsedelim. Ee, biliyorsunuz Belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz İzmir fuarı meşhur İzmir e, fuarı e, olduğu yerde kalmaya devam edecek ama ticari fuar olarak e, devam eden etkinlikler e, Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi Emir'de hazırlanan yeni fuar merkezine taşınacak. Bu evet. anlamda... E, bu durum daha doğrusu ortaya çıktığından beri de e, kent içerisindeki mevcut fuar e, alanının nasıl, korun nasıl kullanılacağına dair pek çok e, toplantı düzenleniyor. E, görüşler bildiriliyor. E, bunlardan en eskisi en azından benim kronolojik olarak şöyle bir baktığımda e, gördüğüm, tabii ki daha önce tartışmaları vardı bunun ama e, 5 Şubat e, 2014 günü haber olmuş olan, Açıklamalarıyla Ege Genç İş Adamları Derneği e, bu konuyla ilgili bir tasavvurlarından bahsetmişler. Bu yerel seçimlerden az önce e, yapılmış olan e, bir yandan da bir sivil toplum örgütünün kentin bu önemli alanına dair e, fikrini belirttiği bir e, açıklama. E, onlar aslında nasıl bir kendi e, en azından incelemeleri üstünden e, for nasıl e, değerlendirilebileceğine dair bir şey yapıyorlar fikir söylüyorlar. Daha sonra kentin çok farklı paydaşlarının bir araya geldiği ve hatta fuarın kurulmasında öncülük eden ve fuarı kuran İzmir'in belediye başkanlarından Behçet Uzun akrabalarının da hazır bulunduğu ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden katılım temsilcilerinde katıldığı bir toplantı gerçekleştiriyor Büyükşehir Belediyesi aynı yılın, yani 2014'ün Mayıs aylarında. Bu geniş katılımlı bir toplantı. Kültür Park vurgusu yapılıyor biliyorsunuz. Yani fuarın aslında adı, yani bulunduğu alanın adı Kültür Park. Beşetuz'un kendi aslında vasiyetinde de buna vurgu yapılıyor. Hatta kendisi fuar alanının ilk kurulurken bu durumun, yani fuarla Kültür Park'ın ayrışamadığının ama artık ayrışabilmesi gerektiğinden bahsediyor. Daha sonra da yine daha küçük bir grupla bu sefer kentin önde gelen sivil toplum örgüt temsilcileri, akademisyen meslek odaları ve ekonomik meslek örgütlerinin paydaşı olan kişilerle bir büyükşehirden yine yapılan açıklamalı ortak akıl toplantı bir toplantı gerçekleştiriliyor. Kasım ayında bu da. Ee, bu anlamdaki çalışmalar sıklaşmışken e, bir yandan da e, İSVAŞ e, yani İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür Sanat İşleri Ticaret e, ve Anonim Şirketi e, ulusal ölçekte e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da Kuzey Kurulu e, Türkiye Cumhuriyeti e, vatandaşı lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açık 40 yaşını aşmamış kişilerin katılabileceği İzmir Uluslararası Fuarı Yaratıcı Düşünce ve Proje Yarışması e, örgütlüyor. E, bütün bu hareketlilik aslında çok farklı alanlardan e, kişilerin katılımını e, bu sürece dahil etmesi anlamında kıymetli. E, bu yarışmada da e, amaçlanan şey şu, belli bir bütçeyi e, bir tarif edilen bütçe var yarışmada. Bunu e, aşmadan e, gerçekleştirilecek Projelerin ve fikirlerin toplanabilmesi bir şekilde yarışmanın amacının gençlerin fikirlerinin bu alanın değerlendirilmesinde alınabilmesi çoklu bir yeni fikirlerin daha doğrusu fuar alanı ile ilgili toparlanabilmesine dair olduğundan bahsediliyor. Bu yarışmanın da teslimi 9 Ocak. E, tarihi e, bu anlamda mimar olmaya gerek yok ama yani yarışmaya katılabilmek için e, çünkü zaten e, işle e, işletmesine dair e, ya da kullanımına dair e, senaryoları toplamaya yönelik e, anlaşıldığı kadarıyla e, gençlerin gözünden fuarı anlamak yarının yetişkinlerine fırsat vermek e, ve fuar için uygulanabilir etkinlik, pazarlama, kültür, sanat ve tanıtım içerikli fikir ve proje geliştirmek e, yarışmanın amacı olarak belirtilmiş yarışmanın şartlamesinde e, e, bu tabi e, yani fuar alanının özellikle İzmir'in e, berleğindeki önemli yeri e, göz önünde bulundurulduğunda çok önemli e, bir girişim hem e, çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek örgütlenmeleri bir şehir e, ölçeğinde bu işin yapılıyor olması hem de bir yarışmayla daha farklı e, gruplara da bu işin açılıyor olması önemli. E, kentin yerini yerinden bahsederken tabii ki e, böyle yavaş yavaş geriye doğru gidersek hem bir yandan bütün bu e, efsanevi e, gazinolar kent eğlencesi ve uluslararası e, fuar berliği var. Hem de aslında fuar alanının kendisi İzmir'in geçirmiş olduğu bu e, yani büyük yangının ee, aslında e, bir büyük izi. Çünkü e, yangından sonra yok olmuş olan e, mahallelerin yerine e, yapılmış e, durumda. Daha doğrusu Beşiktaş'ın da kendi anlarında anlatıldığı Kentin ortasında çok uzun yıllar hatta kentlilerin dilinde de yangın yeri olarak adlandırılan e, Alsancak ve e, kentin bu çevresindeki bu alanın e, çok büyük bir kısmının düzenlenmesini sağlamış olan bir proje. Tabii bir yandan da burada ortada yok olan işte Frank Mahallesi, Eski Ermeni Mahallesi vesaire gibi yapıların da bir şekilde yani daha doğrusu kalmış olan onlardan kalan kalıntıların da bir şekilde temizlenerek bir kent parkı oluşturulduğu bilgisini de vermek lazım. Yani her iki anlamda bir şekilde kentin yok oluşunu ve bir şekilde de yeniden var edilişini işaret ettiği için. Aslında e, oldukça ilginç. E, bugün bunlardan bahsetmek istedim e, sizlere. E, takipte kalın. E, bahsettiğim konulara dair elinizde bilgiler varsa bizle paylaşın. E, i̇yi günler. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı.